93. İsa aleyhisselam peygamberdir. Ona tapılmaz. Büyük İslam âlemi, tefsiri kebir ve çeşitli kıymetli kitapların sahibi İmam Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh Ali İmran suresinde 61. ayet-i tefsir ederken buyuruyor ki: "Harezm şehrindeydim. Şehre bir papazın geldiğini ve Hristiyanlığı yaymak için çalıştığını işittim. Yanına gittim. Konuşmaya başladık. Bana Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu gösteren delil nedir? dedi. Şu cevabı verdim. Fahrettin Razi. Musa'nın, İsa'nın ve diğer peygamberlerin aleyhisselam harikalar Mu'cizeler gösterdiği haber verildiği gibi, Muhammed aleyhisselamın da, mu'cizeler gösterdiği haber verilmiştir. Bu haberler, tevatür halindedir. Tevatür ile gelen haberleri, ya kabul eder, veya reddedersin. Reddeder ve mu'cize, bir zatın peygamber olduğunu ispat etmez der isen, mu'cizeleri tevatür ile bize haber verilen Diğer peygamberlere de inanmaman lazım gelir. Şayet tevatür ile gelen haberlerin doğruluğunu ve mucize gösteren zatın peygamber olduğunu kabul eder isen, Muhammed aleyhisselamın peygamber olduğunu kabul etmen lazım gelir. Çünkü Muhammed aleyhisselam mucizeler göstermiş ve bu mucizeler bizlere tevatür denilen Sağlam haberler ile bildirilmiştir. Diğer peygamberlerin peygamberliğine, Tevatür ile bildirilen mucizeler sebebiyle inandığın için, Muhammed aleyhisselamın da peygamber olduğuna iman etmelisin. Papas. İsa aleyhisselamın, Peygamber değil, ilah Tanrı olduğuna inanıyorum. Tanrı, mabut demektir. Tapılan şeylerin hepsine Tanrı, denir. Allahü Teala'nın ismi Allah'tır. Tanrı değildir. Allahü Teala'dan başka tanrı yoktur. Allah yerine tanrı demek yanlıştır ve çok çirkindir. Fahreddin Razi. Biz şimdi peygamberlik hakkında konuşuyoruz. İlahlıktan önce nübüvvet mevzunu halletmemiz lazımdır. Ayrıca İsa aleyhisselamın ilah olduğunu söylemen de batıldır. Çünkü ilahın, tanrının her zaman var olması lazımdır. O halde madde, cisim, yer kaplayan şeyler tanrı olamaz. Halbuki İsa aleyhisselam cisim miydi, insan idi, yok iken var oldu ve size göre öldürülmüştür. Önce çocuk idi, büyüdü, yerdi, içerdi, bizim gibi konuşurdu, yatardı, uyurdu, uyanırdı, yürürdü. Her insan gibi yaşamak için birçok şeye muhtaç idi. Muhtaç olan gani olur mu? Yok iken sonradan var olan bir şey, ebedi, sonsuz var olur mu? Değişen bir şey, devamlı, sonsuz var olur mu? İsa aleyhisselam, kaçtığı, saklandığı halde Yahudiler yakalayıp astı diyorsunuz. İsa aleyhisselamın o zaman çok üzüldüğünü, bu durumdan kurtulmak için çarelere başvurduğunu söylüyorsunuz. İlah veya ilahtan parça kendisine hulul etmiş olsaydı, Yahudilerden korunmaz mı, onları yok etmez miydi? Niçin? üzüldü ve saklanacak yer aradı Vallahi buna hayret ediyorum aklı olan kimse bu sözleri nasıl söyler buna nasıl inanır akıl bu sözlerin bozukluğuna şahittir Üç türlü söylüyorsunuz 1 O gözle görülen cismani bir ilah imiş Tanrı imiş Alemin ilahının cisim ve beşer olan İsa aleyhisselam olduğunu söylemek, Yahudiler onu öldürdüğü zaman, alemin ilahını öldürdüklerini söylemek olurdu. Bu takdirde, alemin ilahsız kalması lazım gelirdi. Halbuki alemin ilahsız kalması mümkün değildir. Ayrıca Yahudiler haksız oldukları halde, bunların yakalayıp öldürdüğü aciz kuvvetsiz bir kimse, alemlerin tanrısı olabilir mi? İsa aleyhisselamın Allahü Teala'ya çok ibadet ettiği, taat'a çok rabbet ettiği hususu da tevatür ile sabittir. İsa aleyhisselam ilah olsaydı ibadet ve ta'atta bulunmazdı. Çünkü ilah asla kendisine ibadet etmez, bilakis başkaları ona ibadet eder. Papazın sözünün batıl olduğu buradan da anlaşılmaktadır. İki. İlah ona tamamen hulul etmiştir. O Tanrının oğludur diyorsunuz. Bu inanış yanlıştır. Çünkü ilah cisim ve araz sıfat olamaz. İlahın bir cisme hulul etmesi imkansızdır. Eğer ilah cisim olsaydı başka bir cisime de hulul ederdi. Cisme hulul eden şey cisim olur ve hulul edince İki cismin maddeleri birbirine karışır. Bu da ilahın parçalanmasını icap ettirir. Eğer ilah araz olsaydı, bir mahalle, mekana muhtaç olurdu. Bu ise ilahın başkasına muhtaç olması demektir. Başkasına muhtaç olan ise ilah olamaz. İlahın İsa aleyhisselamı hulul etmesine sebep neydi? Sebepsiz İsa aleyhisselamı hululu. Tercihün bila müreccih'tir. Bunun ise batıl olduğunu cevap veremedik kitabımızda Allahü Teala'nın bir olduğunu ispat ederken bildirmiştik. 3. O tanrı değildir. Fakat tanrının bir parçası ona hulul etmiş, yerleşmiştir diyorsunuz. Eğer ona hulul eden parça ilahın ilah olmasında tesiri var ise bu parça ilah'tan ayrılınca tamamen ilahlığı bozulur. Eğer bu parça, ilahın ilah olmasında tesirli değilse, Tanrı'nın parçası olmamış olur. İsa Aleyhisselamın ilah, Tanrı olduğuna delili nedir? Papaz, ölüleri dirilttiği, anadan doğma körlerin gözünü açtığı ve beras denilen, derideki çok kaşınan beyaz lekeleri iyi ettiği için, o Tanrı'dır. Böyle işleri ancak Tanrı yapabilir. Fahreddin Razi. Delil alamet bulunmayınca medlulün delilin delalet ettiği şeyin bulunmayacağı söylenebilir mi? Delil bulunmayınca medlul de olmaz, var olmaz dersen alem yaratılmadan önce yani Ezelde alemi yaratanın yok olduğunu söylemiş olursun ki bu batıldır. Çünkü alem bütün mahluklar yaratanın varlığına delildir. Delil bulunmayınca medlul bulunabilir dersen, ezelde mahluklar yok iken yaratanın var olduğunu kabul etmiş olursun. Fakat İsa aleyhisselam ezelde yok iken İlahın ona ezelde hulûl ettiğini söylersen, bunu delilsiz kabul etmiş olursun. Çünkü İsa aleyhisselam sonradan yaratılmıştır. Ezelde var olması, delilin bulunmaması demektir. Tanrı'nın İsa aleyhisselama hulûl ettiğini delilsiz kabul ediyorsun da, bana, sana, hayvanlara, otlara ve taşlara hulûl etmediğini nereden biliyorsun? Delilsiz, Bunlara hulul ettiğinin için kabul etmiyorsun. Papaz İlahın İsa aleyhisselam'a hulul etmesiyle sana, bana ve diğer varlıklara hulul etmemesinin sebebi açıktır. Çünkü İsa aleyhisselam'da mucizeler göründü. Sen de bende ve diğer varlıklarda böyle harikulade haller görülmedi. Bundan İlahın ona hulul edip bize ve diğer varlıklara hulul etmediğini anlıyoruz. Fahreddin Razi İsa aleyhisselam'a hulul etmesine delil olarak onun mucizeler göstermesi olduğunu söylüyorsun. Delil olmayınca yani mucizeler görünmeyince hulul edemeyeceğini için söylüyorsun. Sende, bende ve diğer varlıklarda harikalar Mucizeler bulunmadığı için Tanrı bunlara hulûl etmez diyemezsin. Çünkü delil olmadığı halde medlül bulunabilir demiştik. Buna göre ilahın hulûl etmesi delilin bulunmasına yani harikaların mucizelerin görünmesine bağlı değildir. O halde bana, sana, kediye, köpeğe, fariye de hulûl ettiğine inanman lazım gelir. İlahın bu aşağı mahluklara hulul ettiğini inandırmaya varan bir din hak din olabilir mi? Asayı bastonu ejder yılan yapmak ölüyü diriltmekten daha güçtür. Çünkü baston ile yılan hiçbir bakımdan birbirine yakın değildir. Musa aleyhisselamın asayı ejdere çevirdiğine inanıyorsunuz da ona Tanrı veya Tanrı'nın oğlu demiyorsunuz. İsa aleyhisselaman için, Tanrı veya şöyle böyle diyorsunuz. Papaz, bu sözüme karşı, Diyecek bir şey bulamadı, Susmaya mecbur oldu. İslam alimleri Hristiyanlığı redd için, Çok kitap yazdı. Bunlar arasında, Arabî ve Türkçe, Tuhvetül Erip, Türkçe diyâül kulûb, Arabi İzharül Hak ile bunun Türkçe tercümeleri İbrâzül Hak ve İzâhül Hak. Arapî Esrâtül Müstakîm Türkçe İdâhül Meram, Türkçe ve İngilizce Cevap Veremedi, Farsî Mizanül ve Arabi İrşâdül Hiyara. Arapî ve Fransızca reddül Cemil meşhurdur. İda Hülmeram kitabının başından birkaç sayfası cevap veremedi ve İngiliz casusunun itiraflarının sonlarında basılmıştır. İngiliz casusunun itirafları Arapî, İngilizce ve Türkçe 1991'de İstanbul'da neşredilmiştir. Bugün Hristiyanların çoğu İznik Meclisindeki papazların kabul ettikleri dört kitabın Sema'dan inen İncil olduklarına inanıyorlar. Yuhanna İncil'inde yazılmış olan testis, dinlerinin esasıdır. İsa, Tanrı değildir. Tanrı'nın peygamberidir. Ebedi olan tek Tanrı, onu çok seviyor. Onun her istediğini yapıyor, yaratıyor. Bunun için her şeyi ondan istiyoruz. Ona ve onu temsil eden putlarımıza, bu niyet ile secde ediyoruz, yalvarıyoruz. Baba ve oğul çok sevilen kimse demektir, diyorlar. Tanrının oğlu demek, Tanrı onu çok seviyor demektir, diyorlar. Böyle inananlara ehli kitap denir. İsa aleyhisselam da veya herhangi bir mahlukta uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanan, mesela o da ebedidir. Her şeyi yoktan var ediyor diyen Hristiyanlar müşrik olur. Muhammed aleyhisselama inanmadıkları, Müslüman olmadıkları için hepsi kafirdirler.